Muhterem efendim, hak dostları marifeti ilahiyeye giden yolda kılleti kelamı yani az ve öz konuşmayı önemli bir basamak olarak görmüşler. Fakat günümüzün insanı konuşmayı çok seviyor. Dolayısıyla sükotiliğin vakarından mahrum kalıyor. Çok konuşma bir rahatsızlık emaresi ve bir kayıp noktası ise nasıl tedavi edilebilir? İnsanın dili hem Allah'ın en büyük nimetidir, hem potansiyel olarak... Allah'ın insana verdiği en büyük bir nikmettir. Hem bir bela ve musibettir hem de rahmettir. Üstadın ifadesiyle en eşref mahluk olan insanda hitap çiçeği açmıştır. O kendisine konuşulan bir varlıktır ve kendisi de konuşan bir varlıktır. Bu açıdan da bu lisan dediğimiz şey bazen insanı alır cennete götürür. O revet cennet olur. Bazen de alır hafizan Allah cehenneme götürür. Bu şeye vakaya girişsa sadedinde, aklıma şu anda geldiği için söyleyebilirim. Hazreti Lokman aleyhisselam da ki bir hayvanın en güzel yanı neresidir? Hükümdar demiş. Kendisinin Habeşi olduğunu söylerler bazı kitaplar ile yazıyor. Demek ki Habeş hükümdarı demiş ona. Hz. Lokman aleyhisselam da gitmiş ona hayvanın dilini kesmiş getirmiş. Bir canlının en önemli uzluğu budur demiş. E demiş bir de bana en yaramaz uzluğunu getir. Gitmiş yine bir hayvanın dilini kesmiş getirmiş. O canlının en yaramaz uzluğu budur demiş. Bu açıdan da o hem batıran bir şeydir hem de insanı kaldıran, yükselten ailâ illiğini kemalata çıkaran bir uzuvdur. Bir yerde Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem hani beyanı önem verir. Beyan çok önemli. Kendisi de bir beyan sultanıdır. Fakat bir yerde de bir cennet taahhüdü adına birine bir şey söylerken buyurur ki iki çene arasını ve apış arasını koru, cennete gireceğin, ben tekaffül edeyim, der. Yani öyle bir afet yanı da vardır. İmam-ı Gazali Hazretler dilin afeti faslında, onun üzerinde ariz ve amik ihyada durur. Dilin afetleri esasen. İşte gevezelik o cümledendir yani. Her yerde ulu orta konuşma. Konuşma kendisinin hakkıymış gibi görme. O hakkı kat katıyla insanlara çektirme. Gıybet etme lisanın afetlerinden, da bulunma lisanın afetlerinden. Neuzbillah, şirk ve şirk işmam eden şeyler lisanın afetlerinden. Ama aynı zamanda bu türlü afetlerin enstrümanı gibi olan bu dil, bütün tesbihatın, tahmidatın, tekbiratın da aletidir yani. Onun da enstrümanıdır aynı zamanda. Minarelerde zat üluhiyeti bir bayrak gibi dalgalandıran dildir yani. Namı Celili Muhammed'i dört bir yanda ilan eden dildir. Emru bil maruf, nehyi anil münkeri yapan dildir. İnsanın hissiyatına tercüme olan dildir yani. Şimdi böyle iki yanı olan, iki yanı da kesen bir şey bu yani. Sahibini de kesen, sahibine de bir vücu dokunan ve aynı zamanda küfre dokunan ve imanı tutup kaldıran bir alet. Öyle olunca insan iradesine bırakılmış bir şey demek Yani onu hayırlı bir alet haline getirme de bir şer-uzvu olarak insanı batıran bir unsur haline getirmek de bir manada iradenin müessiriyetini ölçüde ise işte o ölçüde insana tevdi edilmiş bir emanet nazarıyla da bakılabilir öyle. İnsan onu korumalı, iyi kullanmalı, muhafaza etmeli, onu kirletmemeli. hususiyle yine Üstad'ın ifade ettiğine göre ahir zamanda beyana çok önem verilecek. İnsanlar küçük bir meseleyi beyan vasıtasıyla çok rahatlıkla insanlara kabul ettirebilecekler. En önemli meseleler beyan sayesinde insanlara kabul ettirilecek. En önemli hakikatler da yine bir kısım beyan sayesinde insanlar nazarında karartılacaklar. Kırma da, onun da olacak. Aynı zamanda sarma da onunla olacak. Bu icabında hem kıracak hem de saracak. Bu açıdan insanlar dilin yapıcı yanında olmalılar, sarıcı yanında olmalılar, yükseltici yanında olmalılar. kırıcı yanında olmamalılar. Yani temel disiplin olarak bir kere bunu benimsemeli ve irade olarak onu yapmalılar. İkinci mesele insanların bu hale getirilmeleri için zannediyorum biraz rehabilitasyona, biraz terbiyeye ihtiyaç var. Yani o tekiyelerde, zaviyelerde konuşacak insan konuşurdu, dinleyecekler de dinlemesini bilir, oturur, dinlerlerdi. Belki bizim daire içinde de yani, Hazreti Üstad konuşurken diğerleri yazarlardı. Bu yazmada bir dinlemeydi. Onların onun yanında fikir beyan etmeleri söz konusu değildi. Onun havale ettiği bazı meseleler kendi aranızda istişare edin. Belki konuşurlardı. Ama yine de ben kendi reyleri olarak bir şey konuşacaklarına ihtimal vermiyorum. Bir iki defa bir iddiada bulundum ben yani. Bu kendime ait bir iddia olsa Allah'a sığınırım. Çünkü iddia, iddia bir yönüyle, adını bilmemezliktir bir. Bir riyadır kendine, kendini satmadır, öyle olur. Fakat bu bana ait olmayınca ben Hz. Ebu Bekir Efendimizin radıyallahu anh Efendimizin huzurunda konuştuğu bütün sözlerin cümleleri 100 tane cümleyi geçmediğine kainim. 101 diyecek adam varsa buyursun hadis kitapları, siyer kitapları, mağazi kitapları. Buysa ki öyle konuşmasını bilirdik. Hazreti Ömer bildiğiniz gibi bir belaat ve talakat üstadıdır. Diyor ki o beni safifesinde hilafet esnasında diyor ben kafamda neler tasarladım konuşmak için diyor. Ben konuşmaya atıldım da tuttu beni geriye çekti. İşte Hazreti Ebubekir menkübesinde de var. Beni geriye çekti. Dur dedi ben anladım. Diyor Anlattı diyor. Fakat çok güzel anlattı. Ruhlara nüfuz etti. Ve benim kafamda tasarladığım her şeyi söyledi orada. Yani söylemesini bilen bir insandı. Efendimiz de çok iyi anlayanlardan birisiydi. Malum yine Risale'de bir yerde. Bakın referans onlar yani. Hazreti Ebubekir Bekir Efendimiz'in yüzüne hayran hayran bakıyor. ''Men edde ya Resulallah'' diyor. Yani edebin birkaç manası var. Bir insan tavırlarında, davranışlarında, oturuşunda, kalkışında, mimiklerinde hep karşı tarafa saygı ifade eden bir tavır içinde olmak lazım. Bir bu yanı var. Bir de aynı zamanda edebiyat da o kökten geliyor. Konuştuğunda konuşmasını bilme demektir. Hz. Ebubekir Efendimiz'in sorusu istikamette oluyor. Sana bu ölçüde konuşmayı kim öğretti? Diyor, Diyor nurlarda. Şimdi böyle bir insan, işte o iddiaya dönelim yine, bütün hayatında, Efendimiz'in huzurunda konuştuğu sözlerin bütünü yüz cümleyi geçmez. Varsa aksini iddia edin, bulsun, getirsin. Hatta bir yönüyle, belki çok konuşmayı seven ve konuşmadan çok iyi anlayan, ben hiç durmadan, İbni Ebi Saltın şiirlerinden bin tane peşi peşin okurum diyen o kadar edebiyatla, cahili edebiyatıyla da meşgul olmuş Hazreti Ömer öyle bir insan. Onlar hakkında kritikleri vardır. Mesela işte Levit şöyledir der, Ümbül Kayıs şöyledir der, Tarfa şöyledir der. Mesela der ki Züheyd İbni sözleri gerçekten derindir yani. Şimdi ben oradan aldığım bu hızla Züheyd İbni Sülma'nın şiirlerine baktım da hakikaten Gördüm ki baştan aşağı hikmet yani. Çok iyi anlamış Hazreti Ömer. O dönemde, cahiliye deyilsiz o dönemde de cahiliye onların dışında yaşanıyor. Onların dünyasında atmosferinde yok cahiliye yani. Onlar özel mahiyette Allah tarafından ısmarlanmış kullar. Peygamber'e halife olsun, ümmet olsun diye. Özel. Fakat zannediyorum onun da kelimelerini sayabilirsiniz. Efendimiz'in huzurunda bütün konuşmalarını sayabilirsiniz. Nedir bu yani? Bu insanlar konuşmasını bilen bir insanın yanında, faydalı olmasını bilen bir insanın yanında istifade etmek için konuşmak suretiyle hem kendi konuşmalarını israfa yapmamış olacaklar hem de aynı zamanda konuşmasından istifade edilecek bir insanın bir insana konuşma imkanı verdiklerinden dolayı herkesin istifadesini sağlamış olurlar. Üstad Hazretleri buna da işaret ediyor. Yani mesela sen konuşursun da bir şey... Diyelim, Ne istifade edersin ondan? Yani bildiğim şeyi tekrar etmiş olursun. Ama bir de dinlemesini bilse başkalarından öğreneceğin çok şey olabilir. Bu açıdan demek ki meseleyi buraya getirince insan iradesine düşen bir şey oluyor yani. Öyleyse neydi yani o öyle konuşmasını bilen insanları susturan bir şey? Hz. Ebu Bekir yine buyuruyor ki biz başımızda kuş var gibi duruyorduk Efendimizin zorunda. Tek kelime kaçırmıyorduk. Çünkü o söz sultanı, sözü söylüyordu yani. Ve sözlerinden istifade ediliyordu. Benim sokaktan derlediğim, toparladığım ve günümüzde çoklarının gazete sayfalarından derleyip toparladıkları, okuyorlarsa mecbuan sayfalarından derleyip toparladıkları laf güzel güzaf şey, bunların ne ilim adına, ne irfan adına, ne zevki ruhane adına, ne sohbeti canan adına ifade ettiği hiçbir şey yoktur ki. Sadece bilmeyen cahillere, Anlatırsınız bir şeyler, onlar da size bir şey biliyorsunuz diye dinlerler sizi. Hiçbir kıymet harbiyeler yoktur ama öyledir yani. Sözden anlayan insanlar da söz cevherinden anlarlar, onun altının boş olduğunu anlarlar. Sen ağzını açarsın o gazetelerde köşeleri okumuş, kendine göre dini hususlar, edebi hususlar falan tutarsın da. Fakat hemen altının boşluğunu sezerler. Bir vaka arz edeyim burada. Rahmetli komutan gelmişti, sana tutar mi? Yok estağfurullah Edirne'ye gelmiştim, bir mübarek birisi vardı, böyle bütün kalbindeki mefhumlar, mazmunlar, mantıklar dilenen ucunda. Aklına ne eserse onu konuşan bir adam. Ben orada vaaz ettiğim sürece camiye gelirdi, fakat hiç lafını esirgemez, hep böyle konuşmak ister. Rahmetli komutan geldi, işte o da gelmişti o gün, oturduk konuşuyoruz, Oturmadan yine konuştu birisi. Sonra ayrıldı gitti, ben komutan okuyan bir insandı. Şah klasiklerinden, Batı klasiklerinden bilmediği yoktu. Söz söylemesini bilirdi. Nasıl buldunuz dedim. Dedi çok gazete okumuş. Ses zarra Yani sen istersen ayet oku, hadis oku. Altının boş ve dolu olup olmadığını anlar. Cevahir, ruşan olanlar, cevherden anlarlar. Dolayısıyla ciddi bir şey bilmeyen ve insanlara faydalı bir şey konuşmayan insanlar aynı zamanda kendi seviyelerini de deşifre etmiş olurlar. Ey yazık canım insanlıklarına kıymamalar bence. Şükürdür dursunlar, daha iyi yani. Hiç unutmam bir avukat vardı. Avukat ama esasen işte konuştukları şeyler o da öyle. Onunla beraber zannediyorum bir asubay as bir subay mı yanında beraber gelmişlerdi bana. Oturuyordu o avukat Avukat olduğunu bildiği için sürekli konuşuyor. Öbürü dedi ki ona bir aralık. Abi dedi şöyle sükut dursan daha çok mana ifade ediyorsun. Bu sükuti dedi. Ne dedi yani? Mosturalık gibi böyle bir şey mi duracağım falan dedi. Keşke dursa. Ben yine kendi adıma da söyleyeyim. Ben gevezelerden birisiyimdir. O rahmetli komutanım benim sözünü esirgemezdi bana. Boğaz dinlerdi ama fakat ben onun dışında da konuşmazdım. Lüzum hasıl olmayınca. Şimdi de çok defa soru sormasanız konuşmam ben tabiatım. Fakat bu tabiatımı vaizlik biraz bozdu yani. Bir, ben de bir deformasyonun zavallı şeyiyim, evladı. Defa, deformasyon zede diyebilirsiniz. Bana bir gün rahmetli şöyle dedi. Dedi senin şu sükürt durman var ya çevreye çok ciddi emniyet ve güven telkin ediyor. Evet bir ve kur görüntü sergiliyorsun dedi. Hiçbir şey söylemeye lüzumu yok. Hiç unutmam bunu. Askerliğimde. Şimdi benimki talim onu ifade ediyor veya etmiyor bilmem de bence insanlar en azından hem söze saygının gereği hem başka insanların hissiyatına saygının gereği hem kendi seviyelerini deşifre etmemeleri, ne olduklarını ortaya koymamaları adına kendilerine saygının gereği hem mananın ve mefhumun hatırına onlara saygının gereği Sükutu olmalılar. Son yazıda ifade edildiği gibi sükutu olmalılar. Tavrın bir şey ifade ediyorsa etmeli, oturup kalkman bir şey ifade ediyorsa etmeli. Yoksa bir kısım acizler vardır. Konuşurken de hep böyle kelam zededirler bunlar. Söz malulü, beyan malulu insanlardır. Bazen böyle şaklabanlıkla o boşluğu kapamaya çalışırlar. Bazen güllere kapamaya çalışırlar. Bilmiyorum... Sizin hatıralarınız arasında bu türlü insanlarla karşılaşmış olduğunuza dair bir şeyler var mı? Mesela daha açık bir misal arz edeyim. Mesela İngilizce konuşuyorsunuz, boşlukları dolduramadığınız, her şeyi tam dolduramadığınız için bazen boş bıraktığınız yerleri gülme ile, şaklabanlıkla doldurursunuz. Yani ben çok gördüm öyle insanlar. Aynı zamanda dil malulü bazı kimseler de öyle yaparlar. Şimdi bunlar birer zaiftir, birer boşluktur, lüzum yok bunlara. Bu tür dinle istifade et yani, yırtılma orada, saçılma, kendine karşı saygılı ol, başkalarına karşı da saygılı ol ve istifade et aynı zamanda. Fakat bu mevzuda çok ciddi bir rehabilitasyona ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sahabe-i kiram efendilerimizi rehabilite etmiş, Üstad Hazretleri hem ilmenin ağırlığı hem ufkunun enginliğiyle nasıl çevresindeki talebeleri rehabilite etmiş, Onların her birini birer saygı insan haline getirmiş ki, çoğunu gördüm ben onların, çoğunu tanıma imkanı oldu o büyüklerden. Beraber kalma imkanı oldu. Yani Hulusi Efendi'den Mustafa Gül'e kadar, ondan Tayir Mutlu'ya kadar, ondan Zübeyir Ağabey'e kadar beraber kaldığım oldu. Bunlarda ciddi bir saygı vardı, gereksiz yere konuşmazlardı. Tavırları ciddiydi. Mesela bazıları ben Tayir Abi'nin güldüğünü hiç rastlamadım. Sübeyir abinin de güldüğüne rastlamadı. Vefat ettiği zaman 46-47 yaşındaydı. Bugün çoğunuz onun yaşını aşkınsınız yani. Fakat herkese abi dedirtirdi yani. Herkes abi bugünkü Sungur abilerde, Bayram abilerde, Hüsnü abilerde hep abi derlerdi. O yaştayken yani. Ve derlerdi, değerdi de aynı zamanda ona. Neydi bu insan yani? Ali Mektep mi bitirmişti diye. Bir medeseden mi mezundu? Hayır. Belki bir orta dereceli okul girmiş posta memuru. Fakat gönlünü çok iyi vermiş oraya. Okuduğunu çok iyi anlamış. Cenab-ı ufkunu açmış onun. O mevzuda bir filozofun düşünemeyeceği şeyleri düşünebilirdi. Zaten üstadın ve risalelerin özünün esas şeyi, takdirkarlığı açısından zannediyorum eşimenin olmayan bir insandı. Şimdi bizim günümüzdeki insanlar böyle bir rabiteden mahrumlar zannediyorum. Bir de böyle nurlar bazıları için imanı takviyeye, irfan ufkunu açmaya, insanları zevki ruhaniye taşımaya yardımcı oluyor. Bazılarımızda o türlü tesirler oluyor. Fakat bazılarımızda nurlarla başkalarına nispeten biraz daha faik, biraz daha farklı bilgilere ulaşınca onları demagoji adına kullanıyoruz. Çaka yapıyoruz. O bilgileri peyliyoruz, satıyoruz. Aslında biz o hakikatları başkalarına duymuyoruz. Onlarla kendimizi ifade ediyoruz. Alıyoruz, tahlil ediyoruz onları, açıyoruz. Bak neler var bunların içinde derken esas kendimize anlatıyoruz. Yani bakın bende neler var, neler biliyor ve neler anlatıyorum. Ses tonumuz ona göre ayarlıyoruz. Okuma üslubumuz ona göre ayarlıyoruz. tahlillerimiz ona göre yapıyoruz. terkiklerimiz ona göre yapıyoruz. Bütün bunların hepsinde görüyorsunuz. Yani Kabe'yi tavaf ederken, elde Kur'an taşırken, sünnete bağlı yaşarken bile şeytanın yolunda gitme ihtimali her zaman söz konusu. Nurlar okurken, onları anlatırken bile şeytanın izinde gittiğimizin farkında olamıyoruz. Şimdi nurlar bazılarımıza imanda derinleşme, bazılarına da gevezeleşme şey yapıyor, hasıl ediyor. Birileri imanda derinleşiyor. Derinleştikçe bir heybetin, bir dehşetin, bir mehafetin insan haline geliyor yani. Acaba benim konuştuğum bu şeylerden dolayı Allah bana soru sorar mı, sorgularlar mı beni diyor. Bazıları da hazır bulmuşum, başkaları da bilmiyor. Ne diye duruyorsun yani başkalarının kafasına vura vura dinler kendisini diyor. Hiç olmayacak yerlerde böyle söz girizgahları buluyor, mevzular açıyor ve hemen diye giriyor. Bu mesleğimizde de öyle yani Hazreti Üstad sadece eserlerin dışında zaten başka şey konuşmuyor yani onları konuşuyor, onların tasıyla ile alakalı konuşuyor. Bu talebeleri de bu ders almış onlardan. Aslında hiç farkı yok tasavvufta. O killeti kelam, külleti menam, killeti tam, uzeteni enam. Hiç farkı yok. Uzeteni lanamın da esasen bir manası var. Az konuşacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve uyurduğu gibi. Hele böyle katiyen sevap olmayan şeyler hiç girmeyeceksin. Ortadan yani sıradan, lauballik dediniz siz, o türden şeylere hiç girmeyeceksin. İlle de konuşma meselesi söz konusu ise biliyorsanız sohbeti canandan bahisler açacaksınız. Bilmiyorsanız başkalarının o istikamette konuşması için lazım gelen ön hazırlıkları yapacak, zemin hazırlayacak imkanı varsa konuşması gerekli olan o insanı tetikleyeceksiniz. Konuşsun, istifade edelim diyeceksiniz ondan. Bu kılleti kelam her meslekte matlu olan bir şey. Kılleti ta'am az diyeceksiniz. Önemli şeyler bunlar. Efendimiz hadis-i şerifinde de ifade ediyor. Akşâ mâ haşîtu âleyküm batni batnî ve kılletü'l-yakîn <gülüyor> ve kesretü'l-nûm diyor. Yani sizin arkanızda en çok korktuğum şey çok konuşma diyor ve aynı zamanda şişmanlık ve bir de çok uykudur. Bunlar hepsi aynı zamanda belki bir noktada birleşiyor, aralarında telazüm var. O olunca o da oluyor, o olunca o da oluyor, o olunca o da oluyor. Bunlar bu ehlak, ehlakat mesleğinde de birer esas olarak benimsenmiş, ciddiyetli üzerinde durulmuş yapılmış yani. Kime bakarsanız bakınız, hemen hak yolunda yürüyen herkesin halinin, tavrının aynı olduğu görülür. Bu da tekrar edeyim. Bu boş yere konuşmaların öne alınmalı. Ve başka zamanda dediğim gibi konuşacak insanlar mutlaka her sözü ne yapıp yapıp yani erkan-ı imaniyeye getirmeli, sohbeti canana getirmeli. İnsanların o mevzuda o işi ciddi ihtiyaçları var. Konuşmasını istediğimiz insanları o istikamette konuşturmalı. Günlük dedikodulara çekmemeli ve meclislerimizi günlük dedikodularla kirletmemeliyiz. Kirlet-i, kelam, kirleti tam. kirlet menam, az uyku, önemli bir şeydir. Az çok uyuyan insanın kafası da durur. Beyin fakülteleri tam çalışmaz yani. Doktorların yanında konuşuyorum. Bu biraz nörologların mevzu. Dumur olur yani onlar da. Çok uyan insanlar da. Onlarda aktif olmaları lazım. Çok defa günün çoğunda aktif olma çalışmaları lazım. zannediyorum. Kafalarını bir şeye yormaları lazım. Huzet-i gelince bu gereksiz yere insanlar oturup kapmaması esas. Faydaya, lüzuma bina etmek lazım onu. Yani ben bir yere gitmeliyim. Ama çay içmeye değil, kahve içmeye değil, gevezelik yapmaya da değil. Özür dilerim. Orada hak ve hakikat adına bir şey tebellür etmeye gitmeliyim. Konuşmalıyız orada. Bir yönüyle belki ne olmalı? Bir müsaade efkar diyorlar da ben sadmeden madmeden de hoşlanmıyorum yani. Bir münazaradan doğru dürüz. Bir tedavül efkar demek eskilerin ifadesiyle daha güzel. Fikir tahtisinde bulunalım. Ve böylece hakikat tebellür etsin, ortaya çıksın. Bazı hakikatlere ulaşalım. O sabah inancın gölcesinde programında olduğu gibi şu problemim var. Bir bilene sormalıyım ben bunu. Bir bilene sor. Çok önemlidir. Çünkü bu direktif Kur'an'a ait. Fes'elü ehle zikri inkuntum la talemun. O zaman bilmediğiniz hiçbir şey kalmaz. Her şeyi bilirsiniz. Çünkü bilene soruyorsunuz. Bilmediğiniz her noktada duruyor. Bilene soruyorsunuz. Bu maksatlara matuf bir araya gelmeli. Bu maksatları gerçekleştirmeye matuf bir yerde oturmalı. Çay içeceksek bu türlü şeylerin etrafında olmalı. Birer kahve sunacaklarsa yine bu maksatları gerçekleştirmeye matuf olmalı onlar. Ama doğrudan doğruya yeme, içme, oturup ahbaplık yapma, eğlenme, manasız piknikler yapma bunlar değil. Müslümanın dinlenmesi... Başka bir yerini, bir yanını yorma, başka bir yanını dinlendirme de diğer bir yanını yormaya matup. Daha doğrusu sürekli Müslüman hep bir dinlenme hali yaşamalıdır. İbadet-ü taat, esker münazara gibi şeyler, tedavül efkar gibi şeyler, bunlardan yorulunca bir insan belki spor gibi bir şeyler yapabilir, farklı bir tavra girebilir, bir değişime girebilir ondan yorulunca işini yapar, ondan yorulunca namaza durur. Zaten ibadetü taat hayatımızın içine böyle belli bir takvimle girmesi onu gösteriyor ki biz hayatımızı ibadetle bölmeli, parçalamalı ve yaşamamızı ona göre planlamalıyız. Öyle olduğu anlaşılıyor. Buna idrake yansıyanlarda da feiza ferah tefan sab ve işaretin olduğu üzerinde durulmuştu, öyle zannediyorum bu değerlendirilebilir. Evet, işte uzzet eniler da öyle görmeli. Yoksa gidip halvete kapanma bu doğru değil yani. Bazı işte Ebu Zer efendimiz gibi kimseler belki bir halveti yaşamışlar da toplumda bazı rahatsızlıklar. Haşam arkadaşımız sabah ve akşam konuşurken biraz aykırı bir tipti dedi. Onu sevimli bulmadım esas. Aykırı bir tip değil de Bildiği hakikatları doğrudan doğruya, şimdi Türkçe'de dobra dedikleri gibi konuştuğundan dolayı Efendimiz döneminden sonra da herkesin dobra doba yoktu yani. Bundan dolayı. Hazreti Osman Efendimiz celbettiği zaman da esasen dobra doba olmayan insanların şikayetinden dolayı celbetti. Yoksa o Hazreti Ebubekir dönemi, Hazreti Ömer dönemi, Hazreti Osman dönemi filan Onlarda herkes çok rahatlıkla her şeyi söylüyorlardı insanların yüzüne. O yudu. Aykırı tip demek değil. O arkadaşımız çok üstünün niyetli bir insan. Çok saygılı bir insan da belki o esnada biraz da ürkerek, titreyerek böyle bir şey dedi. Aykırı bir tip dedi. Sahabe-i Kiram hakkında o tabiri kullanmamak lazım. Ama çok hak varız. kılı Kılıklık yararcısına benzer bir tip de Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Hazreti Ömer Efendimiz'i Hamdi Yazı'nın tefsirinde görmüştüm ben bir yerde. Şimdi tam bir yerini hatırlayamayacağım. Efendimiz buyuruyor ki Ömer'in hak veresi, Ömer'in yakınında dost edinecek kimse bırakmadı diyor. Kılıklık harcasına yaşıyor, kusurları görüyor, takdirini de ortaya koyuyor ama fakat başkaları da işin doğrusu biraz o atmosferi kendi adına sıkıcı buluyorlar. Öyle bir şey. Ama zaman ve gösteriyor ki Ömer o mevzuda çok hak veres. İlle de biriyle dostluk yapılacaksa onunla yapılmak. Radıyallahu Uzlet. Öyle uzlet yok. O halvetilerin işi. Biz celvetiyiz. Ne halvetiyim, ne celvetiyim. Ben düpedüz sahabim ve seyinden yadım. Rahati fi halveti ya ihveti. ''Külle ma veceddu kavmen azheru aybi ve abdül zilleti, ma veceddu sadikan kattu ve veceddu rahati fi halveti.'' Selme Cami'nin penceresinde yazılı, bunu kalbimizin tepelerinde de bir halvetinin işte yalnızlığını takdir edip göklere çıkarma ifadeleridir.